<gülüyor> Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Âmin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sûreti Tahrim, sure Tahrim Sûresi. Yani haram kılma manasına gelmiş oluyor. Medine için ismetâ, aşrete ayet. Medine'de nazil olmuş olup 12 ayet içerimeden oluşmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Yâ eyyühen-nebî, ey nebî. Lime tahremu niç haram kılıyorsun? Neyi? Ma <mâ Prepare> Allah'ın senin için helal kılmış olduğu bir şeyi niçin haram tutuyorsun? Yani veya milümmetiket maliye erkip den kiptiye kipti olan cariye maliye olan ümmetinden o maliyeyi kendine niçin haram tılıyorsun? Niye bu neden dolayı oluyorlar? <gülüyor> Ma vaktak vaka afiibeeti hafsa te hafsa'nın evinde efendimiz maliye ile beraber oldu. Vokanet raiyeten, <gülüyor> vokanet raiyeten, fecat ve şakk'a alayha. Hafsa ise daha evde yok idi. Hafsa evde yok iken, Hafsa'nın evinde Maria ile beraber oldu. Fecat Hafsa geldi ve şakk'a alayha. Evinde bu durumun olmuş olması kendisine çok ağır geldi, meşakkat verdi. Ve alafir firâşiyâ ve de yatağında bulunmuş olmaları kendisine ağır geldi. Hayse öyle ki kulte, hiye haramun aleyyye. İşte böyle bir durumdayken, hiye haramun aleyye. Efendimiz altta da ifade edecek, sırf onu memnun etmek için Mâriye'ye dedi ki, Eşi olmasına rağmen sen bana haramsın dedi. Sen bana haramsın diye onu bir derece boşamış oldu. Ha yani bunu niye söyledi efendimiz? Tabi bir tahri miha, miha onu kendisine haram kılmayı diledi. Niçin merdata ezvacike evladının ne? Yani zevcesi olan hafsayı memnun etmek için. Memnun etmek için o mağriyi kendisine haram kıldı. Sen bana artık bundan sonra haramsın dedi. Vallahi Allah ise vafur rahimdir. Allah maafîret edici, rahmet edicidir, merhamet edicidir. Yani vafalleneki tahrim. Bu tahrimden dolayı, bu haram kılmış olmandan dolayı seni mağfiret edip bağışlamıştır. Burada tabiye normalde koşadığı için bir şey gerekiyor, bir bedel gerekiyor, bir ödeme gerekiyor. Onunla ilgili hem bir hükmü de beyan etmiş oluyor Kur'an. Hatfar اللّٰهُ شَرَعَةً Allah meşhur kıldı. Farz etti derken meşhur kıldı. Mübah kıldı, o yolu açtı, o kapıyı açtı. Dekum size. سِزَا نَيْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ Yeminlerimize çözüm getirmek, yeminlerimizi çözmek konusunda, o konuda size bazı açılımlar kolaylıklar getirdi. Meşru yollar açtı. Tahrir ya bir kefare el-meskur fi Maide. Niteki maide suresinde zikredilmiş olan kefaret ile ne yapıyor? O haram olan şey çözüm olaraktan helal olmuş oluyor. He, ve minel eimar ümmeti. Yine aynı şekilde veya emedi. Mesela o cariyenin haram kılma halam kılınması konusunda da yeminlerin yerine getirilmesi konusunda Maide suresinde de belirtildiği üzere kefaret ile bu çözüm oluyor. O halde Efendimiz böyle dedi o zaman bir kefaret gerekiyor. He. Ve her kefere, peki her kefere sallallahu aleyhi ve sellem peki Efendimiz mariyeye, sen bana Artık bundan sonra helal değilsin demiş olmasından dolayı Efendimiz keffâret ödedi mi? Kâle katil. Bu konuda iki tane görüş var. Mukâtil diyor ki, artık تَبَتًا fi تَحْرِبُ mariye. Mâriye'yi kendisine harap kılmış olmasından dolayı Efendimiz bir köle azat etti. Dediğimiz gibi Maide suresinde de zaten onlar belirtiliyor. İşte hani keffâretin başlı başına bir şey. Mesela oruç kefareti, yemin kefareti değil mi? Yani köle azat etmekten, ondan sonra 61 gün orucundan tut da, üç fakiri doyurmaktan veya da gün oruç tutma gibi kefaretler bunlar bir açılım dinin bir kolaylığı olmuş oluyor. Birincisi bu bir görüş. Bakara'da Hasan, Hasan Basri ise bu konuda diyor ki, büyük e, mükeffir efendimiz kefaret ödemedi. Niye? Çünkü elinde senresel mağfurun lahu. Çünkü ayette ne demişti? Vallahu gafurun rahim. Hem madem Allah mağfiret etmiş, affetmiş. O halde efendimiz bu durumda ödemesine gerek yok. Kefaret ödemesine yok. Çünkü ondan dolayı kendisi özel mağfiret edilmiş diyor Hasan-ı Basri. Vallahu mevla'un nasirukum. Hakikat Allah sizin dostunuz ve yardımcınızdır. Mevber Ali'm hakem. O ilim sahibi ve de hikmet sahibidir. Vezkûr düşün hatırla. İz vakta ki eser renledir ila Efendimiz bu durumu bir sır olaraktan zercelerinden bazısına bunu ifade etti, söyledi. Kim? Hiye <gülüyor> Hafsa. Bunu gizlice bir sır olaraktan Hafsa'ya söyledi. Mari'yi boşadığına dair, onunla beraber olmamaya yemin etmesine dair. Hadisen Söz olarak. Neydi o sözü Ve tahrim-i mariye. Mariye'yi kendisine haram kılma sözünü zevcelerinden olan Hafsa'ya söylemişti. O durumu hatırla, düşün. Ve <gülüyor> kâle Ona demişti ki, La <gülüyor> tufşîhî. Aman ha. Bunu ifşa etme, kimseye söyleme. Feremman be etbi. Bunun üzerine Hafsa tuttu bunu. Haber verdi. Kime? E âşete zannem minhâ. En la harcı fî bu durumda herhangi bir zorluk ve sıkıntı olmayacağını düşünerek Hafsa gitti bu durumu Hazreti Ayşe'ye anlattı. Bunun üzerine Azharallahu a'atnahu Allah da bu durumlar efendimizi haberdar kıldı. Aleyhi ala munebbebi bu yapılan haberden dolayı Hafsa'nın Ayşe'ye bildirmiş olmasından dolayı Allah bu durumu isharetti. etti. Efendimizi muttali kıldı, haberdar kıldı. Arafa ba'dahu li Hafsate He, ne yaptı? Bazısına bunu bildirdi. Mesela Hafsa'ya olduğu gibi. Ve bazir, bazısına da bunu minhu, ona bir lütuf ikram olsun diye bir lütuf ikramdan dolayı, bir nezaketten dolayı Efendimiz bazısına da bunu bildirmedi. Hafsa'ya ise bunu bildirdi. Diğerlerini bundan haberdar yapmamış oldu. Evet, bunun üzerine İntetuba eğer onlar tövbe ederlerse ki Hafsa ve Ayşe çünkü Ayşe de bunu yayıyor, Hafsa da bunu Ayşe'ye bildiriyor. Eğer onlar Allah'a tövbe ederlerse inanan Allah'a <gülüyor> fakat sagatı kulubuhuma. Hocam, ha, güzel ferman nbev nbev. Ha, atlat dem tamam. Kerem mahta ki de biha bilir. Efendimiz bunu vakta bildirdi. اَفَلَمَّا نَبْتَعَابِي قَالَبْ مَا اَمْ مَا Bunu sana kim bildirdi? Bunu sana kim söyledi? Kâhlet <gülüyor> dedi ki, نَبْتَعَنِيَا الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ He, efendimiz bunu onlara söyleyince onlar dediler ki Allah Allah biz aramızda Ayşe ile konuşmuştuk bunu sana kim söyledi bildirdi deyince efendimiz dedi ki kale neb'ani yalimi'l habir el bunu bana her şeyi bilen her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi dedi. İn eğer onlar tevbe ederlerse diye ey hanfat'a rahise ila Allah fakat sarat kulubuhuma kulubukuma ki Allah he, onların ne olmuş oldu kalpleri kaymış oldu male iratahir no mariye yani Efendimizin maliyeyi kendisine haram kılmış olma meyli isteğinden dolayı onların kalpleri kaymış oldu. Yani servet kurma zalife macerayetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz istemediği halde memnun kalmadığı halde onlar efendimizin bu sırrını ifşa ettiler, aralarında yaydılar ki bu da nedir? Vezari sen bu. Bu da günahdır. Ve cevab-ı şart-ı mahzufun eyani Eğer Allah'a terbi ederlerse ne olur? O zaman cevabı geldi inşaatının, o zaman onların o telveleri Allah tarafından kabul edilir. Bu mutlak akulu buradaki kulup mutlak bırakılmış Allah <gülüyor> kalbeyni, yani iki niye olarak kalbeğin şeklinde gelmemiş de, burada mutlak olarak bırakılmış kulup şeklinde. Benim yuğabber bir istiskal edeceğim, beyne diniye diniye diye man böyle kelime yani burada burada o ikisinin o ikisinin katlerinin bu konuda kaymış olması meyletmiş olması işte Efendimiz Meryem'i bu durumda boşalmış diye ifade etmiş olmasından dolayı eğer tevbe ederlerse Allah onların günahlarını affetmiş olur. Ve intezahera ve intezahera eğer فَتَعَوَنَا <gülüyor> Yardım ederlerse, birbirlerine arka çıkarlarsa aleyhi, اَنْ نَبِي فِي مَا۪ي Efendimizin hoşlanmadığı bir şeyden dolayı eğer onlar birbirlerine yardım edip arka çıkarlarsa, arka çıkarlarsa فَاِنَّ اللّٰهَ مُحَقَّكَ اللّٰهَ هُوَى وَالْضَمِيرُ هُوَى وَالْضَمِيرُ فَاسْل Buradaki hüve her muttasır var bir de fasıl var. Buradaki hüve zamiri, zamiri fasıldır. O zaman Allah nedir? Mevlahu nasiru. O Nebisinin yardımcısıdır. Daha o Nebisinin kimdir yardımcısı? Ve Cibril ve Cibril. Daha ve müminin ve salih olan müminler Cibril Allah, o Nebisinin mevlası, dostu ve yardımcısıdır. Ne gibi mesela bir -e ve o merbaha ile misallerinde, emsallerinde olduğu gibi. Daha kim? وَالْمَلٰئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ بَعْدَ نَصْرِلّٰهِ بَمْ مَزْقُرِينَ Bütün bu zikredilmiş olanların dışında Allah'ın yardımı dışında aynı şekilde meleklerde nedir? Onu özel zikrediyor. زَهِرٌ زُحَرَهَا وَعَانُ لَوْفِي نَصْرَ Ve o konuda onlarda Efendimiz'in muamimleri, yardımcıları, destekçileri olmuş olur. Asa uyulur ki Rabbu onun Rabbu. İntallaka kunne ey talaka ne bir <gülüyor> zevcelerini o nebi boşar ise en lahu eşvacen hayren min kunne Sizden daha hayırlı olan Müslümanlarla ne yapar onu? Değiştirir, tebdil eder. He, <gülüyor> mukarratun İslam'ı daha iyi bilen, İslam'a daha yakın olan, Müslüman olan kadınlarla o boşamış olduğu zevcelerini onlarla değiştirebilir daha mü'minatin, aynı zamanda mü'min, hem müslim hem mü'min, yani muhlise, muhlisatin, daha iflaslı. kanitatin, mutiatin, daha itaatya, fe abidatin, sayihatin. Yani aslında burada mü'minlerin de cenab olması gereken kadınların da sıfatlarını cenab burada ifade etmiş oluyor. Mesela ise fe Hani oruç tutan, aynı zamanda ibadet eden, aynı zamanda oruç ve ibadet edin, taatta bulunan saimatin zaten ifade ediyor. Oruç tutan ev muhaciratin veya hicret etmiş olan, ibadet etmiş olan kadınlarla cenab ne yapar? Onları değiştirmiş, tebdil etmiş olur. Evet. ''Feyyibatin ebkâra'' Heh, ''Feyyibatin <epkâra> ne olur? dul ve bekarlarla da teyibatul dul ve ektaran bekarın çoğulu dul ve bekarlarla da onları ne yapmış en yubdilahu ezvacen diğer bir ile onlarla da teddil eder yani onları boşasa bile daha hayırlısı onların yerine gelmiş olur. Ya yenezine ey iman edenler ku enfusukum ha vehiy yakin manasıyla ko korunuz. Emir cümlesi. <gülüyor> Nefislerinizi ve ehlikum ve ailenizi bil ve ala taatilla Hangi konuda sevk ediniz, koruyunuz, vikay ediniz, himaye ediniz? Allah'a itaat konusunda. Neyden koruyunuz? Naren bir ateşten. Nasıl bir ateş? Ve kuduha o ateşin yakıtı en nasu insanlar. İnsanlardan kasıt el-küffar. <gülüyor> Kafir olan insanlardır o ateşi, yakıtı, Cehennemin yakıtı kafirler vel ve taşlar. O taşlardan kasıt ki Esma himiha. O insanların kendisine tapmış olduğu o putlardı, o cehennemin yakıtı. Yani en ağır mufritetin harareti, tepterkide bir bir Ne olur, Bunun, onun hararetinin artışı, bunlar ile, bunların yakılması ile daha da artar. Hani sobada düşünün sobaya yanıyor, sürekli sobaya odun atıyorsunuz. Ne olur? Her attıkça harareti daha da yükselmiş olur. İşte o cehennem de zaten yandırılıyor. O yandırılmakla beraber bu sefer o kafirler ve ateş, taşların o putların içerisine atılmasıyla alev ne olmuş oluyor? Daha da teftakili bir mazukire zikredilen şeylerle daha da alevlenmiş oluyor. Ha, yok, la kenar kenarı dünya öyle ki dünya ateşi gibi de değil yani dünya ateşi gibi de değil ki efendimiz cehennem sürekli yandırılıyor diyor mesela yılda iki kere ona nefes verdiriliyor birincisinde yaz oluyor birincisinde kış oluyor yine yerin mesela 12 bin derece 6000 bin derece giriş yerin merkezine doğru 200 bin metre yerin doğru inildiğinde 200 bin derecelik bir sıcaklık ortaya çıkıyor yani ona göre Cehennemi var mı düşünürüz? Tettabit bilhatabi ne olur? Odunlar ile ve nahbehu ve benzerleriyle yandırılmış oluyor. Yani dünya ateşi gibi de değil. Onun ateşi daha şiddetli. Ha, aleyha o cehennemin üzerinde melaiketün görevli bazı melekler vardır. Hasenetuha onun hasimleri görevli melekleri, bekçileri vardır. aşere, onların sayısı On dokuzdur. Kemase etifil müddessir. Mideki müddesir suresinde de ki orada da gördük. Alehatis ata aşer şeklinde. Melaiket'in diye o on dokuz tane meleğin olduğunu müddesir suresinde de onu görmüştük. Bu melaikeler nasıl melaikeler? Latif güzel mi? Yo. Gılazun. Min gilesil kalbi. Şiddetli bir kalp. Korkunç. Ghaliz. Sert bir vaziyette. Korkunç bir vaziyette görünümü dehşetli bir surette. Şidadın fil bafşi yakalaması şiddetli. Yani bir yakaladım bırakmayacak derecede yakalayışı şiddetli olan ve sert olan melaikeler vardır o cehennemde görevli. Öyle ki o melaikeler ne denirse onu yaparlar. Yani la yâsûnallâhâ <gülüyor> Allah'ın kendilerini emrettiklerine karşı asla... İsyan etmezler. لَا يَحْصُونَ اَمَرَ Allah. Allah'ın emrine isyan etmezler. Peki ne yaparlar? Ve يَفْعَرُونَ مَا Kendilerine ne emredilirse onu yaparlar. Bu nedir? Tehkîdun. Şimdi zaten isyan etmezler. Bir de arkasından diyor ki ne emredilirse onu yaparlar. Tehkîden tamamen nutidirler, emredileni yerine getirirler. Yani işte ya acıyayım, yapmayayım, şöyle yapayım, yok. Ne emredilirse harfiyle noktası noktasına onu getirirler. Ve ayetu takfifun dimmuniine anik Mürtet olmuş olan, mümin olup da mürtet olan dinden çıkmış olan insanlara aslında bu nedir? Bir korkutmadır. Ve ilmünafikine, elmümminine birersine din du ne kurubiyim, tasdik taslil etmek sizin sadece dinleriyle Müslüman olduğunu, mümin olduğunu söyleyen münafıklar için. Bak aynı zamanda imandan dönmüş mürtet <gülüyor> olmuş olan insanları bir korkutmadır, bir takfiftir bu ayetin gelme. Evet, ya günelezi yine kefaru. Ey kafirler, la ta'tazirul yevm. Artık bugün ne yok? Bir özür. Bir özür dileme olayı söz konusu değil. Yukarı ömzal Yani cehenneme girdiklerinde ya artık bana müsaade etsen geri dönsem iyilik yapacağım, vazgeçeceğim, işte şöyle böyle diye herhangi bir mazeret artık artık yok, bitmiştir. Yani artık mazeret günü değil, o gün. O gün ne günüdür? Hesap ve ceza günüdür. Artık o gün mazeret günü değildir. Yani لِلِيَ اَنَّهُ لَا يَنْفَعُكُمْ Artık sizin herhangi bir mazeretiniz, öne sürdüğünüz bir gerekçe size hiçbir fayda vermez. ma تُجْزَرْنَ مَا قُلْتُمْ تَعَمَرُونَ Ey cezao! Yapmış olduğunuz şeyle ne olur? Ancak cezalandırılırsınız. İnnemâ ancak, hasıl ifade ediyor değil mi? Ancak bu ancak tüzlerle cezalandırılırsınız. Neden dolayı? mahkum tâmelûne. Yapmış olduğunuzdan dolayı ceza o, onun cezasını çekersiniz yaptığınızın. Ya yâlezîne âmenû. Ey iman edenler! tûb bu emir. Tövbe ediniz. i̇lâllâh Allah'a. Nasıl bir tövbe? Tövbeten mesuhâ. Nasuh tövbesi gibi. Yani burada birkaç şekilde var, Nasuh adındaki kişinin yapmış olduğu günahtan hiç dönmemek üzere yapmış olduğu tevbe gibi veya daha ötesiyle anne memesinden çıkan sütün tekrar anne memesine geri girmeyecek derecede girer, girmez. Geri girmeyeceği derecede ne yapmış olması insanın yaptığı günahtan tevbe edip gerisin geriye dönüp bir daha işlememesi demektir. Yani sadikatan bi enna yu'ade bi Yani tekrar sadık olarak doğru ve dürüst olaraktan günaha dönmeme konusunda Allah terbi ediniz. Yani bundan dolayı Allah onun samimiyet ve ciddiyetini af edilme gerekçesini bu şekilde ifade ediyor. Velay yura'dul avdu yoksa dönülürse yani neyse bir yaptı bir daha yapayım. Bir daha yapayım. Bir daha yapayım. Gibi bu şekilde bir samimiyetsiz olarak değil, samimi ve ciddi olaraktan nasuh tevbesiyle artık bu bir şablondur, ölçüdür. Hiç dönmeyecek derecede memenin tekrar içerisinden çıkan sütün içeriye girmeyeceği o derece imkansız bir vaziyette ne yapmayın? Günaha dönmeyin. Asa Rabbukum umulur ki tercih eden bu minneli um, ummadır. Asa ifadesi, rica, reca ifadesi. Umulur ki Rabbiniz, e yani Hazreti Tereci vahiyen fadda minallah, hem Allah'tan bir fazile, ve keremen minhu Subhanahu ve Taala el-kâidete el-ma'rufe, cenab umulur ki keremi ve fazlı olaraktan ne yapar? Sizin o günahınızı affetmiş olur. Bu, bu ne olur? Umulur. Bu bir tericcidir, bir ümittir, bir umuttur. ''Küllü tereccü fil Kur'an Allah Bütün Kur'an-ı Kerim'de geçen tereccüler, dilemeler, istekler, ummalar asa ''Tabarike ve teala fe ve vacmul buko'' Yani ya acaba olur mu Allah için asa bizim için kullanılsa bir tereddüt var. Bir tereddüt ya acaba asa bizim için bir tereddüt ama Allah için kullanılan asa o neyi ifade ediyor? Vukuunun vücutunu ifade ediyor, kesinliğini, tahkikini, kuvvetliliğini ifade etmiş oluyor ve ona teklif Bu da burada nedir? Rehberim <gülüyor> cennete. İnşallah günahların kefareti ve cennete girme durumu, İnşallah ne olur umulur Rabbimizden bu durum. Çünkü affedeceğini ifade ediyorsa günah işleri bir daha yapmayacak. İnşallah bu, bunun affının vukuu nedir? Vücubu ifade eder, kesinliği ifade etmiş olur. Asa rabdıkım, umulur ki Rabbiniz el müteffire <gülüyor> ankum sevgi günahlarınızı tekfir eder siler. Ve içlerim cennetin, vesine cennetlerine koyar, vesatiine cennet bostanlarına koyar. O cennet bostanları nasıl özelliği nedir, sıfatı nedir? Tecimin tahiyel elhar, altlarından nehirlerin akmış oldu. Cennetlerine yapar, umulur ki sizi koyar. Yemme o gün, nasıl bir gün Allah muhafaza etsin. La يُحْسِ اللّٰهُ Allah ne yapmaz? Resil-i rüsvay etmez. Mahcup ve perişan etmez. Hasar içerisinde Cenab-ı insanları bırakmaz ve utandırmaz. Kimi bırakmaz? لَا يُحْسِ اللّٰهُ وَيْتْخَالِ Cehenneme koymak suretiyle Allah ne yapmaz? اَلْنَبِيَّ nedisini utandırmaz. Daha kimi? وَالَّزِينَ <gülüyor> آمِنُوا Mevzu onunla beraber iman edenleri de Allah mahcup etmez, utandırmaz. Neden? Çünkü nuru onların imanının vermiş olduğu nur ve parıltı yes adeyne edelim. Adeta önlerinde far gibi değil mi? Araba geriden gidiyor far. Önden gidiyor. Far ne yapıyor? Arabanın önünü aydınlatmış oluyor. İnsan sırat köprüsünden geçiyor. Cehenneme de düşebilir ama onun imanı onun önünü far gibi açmış oluyor, tamamen aydınlatmış oluyor. Onların doğru yes'ameyn eydihim. Önlerini de adeta, adeta koşarcasına aydınlatır. Müstehmi'e er. ve yekunu bi'eymanihim. Önlerini ve sağlarını, sağ taraflarını onların aydınlatarak aydınlatarak onlar ne yaparlar? Giderler Ve Allah böylece hem Nebisi'ni hem de onunla beraber olan müminleri utandırmaz, mahcup etmez, rezil etmez. Yekulûne müsteifun ve on, bu cümle müsteife cümlesidir, başlangıç cümlesidir. Yekulûne derler, Rabbena ey Rabbimiz etmînlenâ yani nûrelâ. Bizim nurumuzu tamamla. İleri cenneti, cennete sevk edecek şekilde bizim nurumuzu tam, tamamla. وَرْمُنَافِقُونَ Münafıklar lütfek nurum, Onların nurunu söndürmeye kalkar. vafirlena Bizi bağışla Rabbena ey Rabbımız. اِنَّكَ عَلَى şeyin kadir, Sen her şeye kadirsin. Her şeye senin güçün yeter. Demek ki burada müminler diyor değil mi? Müminler diyor ey Rabbımız bizim nurumuzu tamamla ve aynı zamanda bizi mağfiret et. Sen her şeye ...kadir ve gücü yetersin. Evet. Ya eyyühe ey nebi, cahidil küffare bis seyfi, vel Kılıçla hem kafirlerle, kafirler kılıçla ve vel münafıklarla da bir lisan ve hücceti söz ve delil ile, söz ve delil göstererekten mü, münafıklarla da mücahede et, cihad et. Ve aleyhim, bir intihari vel mahdi, kızarak, şiddet ile, nefret ile onlara karşı sert davran. Onlara karşı çıkışarak, bir intihari çıkışarak, vel mahdi ve kızaraktan onlara sert davran. Ve mevvahun cehennem, onların mevvaları, varacakları yer cehennemdir. Ve lisal masir diye. El, el cehennem. O cehennem ne kadar da kötü varış bir yeridir. Korkunç bir varış yeridir. Daraballahu metelen. Allah temsil getirdi. Lilletine keferu. Kafirlere. Kafirler için. Kimi? İmre'te Nuh. Nuh'un karısını. Daha ve mre'te Lut. Lot'un karısını. Bunlar neydiler? Kâne tahta abdeyni min ibadina. Kullarımızdan iki kulun nikahı altında Ha salihayni iki salih olan Nuh ve Lut peygamberin, iki salih kul olan Nuh ve Lut peygamberin nikahı altında olan Nuh'un eşini ve Lut'un eşini temsil olaraktan getir. Fe khanetehumâ. O iki eş ne yaptılar? İki o kocasına ihanet ettiler. Fidini i iskeferete yani din konusunda güfretmek suretiyle onlar kocalarına ihanet ettiler. Ve kâle Nuh, mesela Nûh'un eşi o ismâ vahile onun ismi vâhiledir. tekulli kavmi kendi kavmine diyordu ki kiminki Nûh'un ki inne o Mecnun bizim şu Nûh var ya bakmayın ha o Mecnun'dur delidir o. ve mireyete karısı ise ve onun ismi de Vahile idi. Tedullu kavmehu, kavmine gösteriyordu ala edyafiyi. Lut Peygamber'i misafir geldiği zaman kavmine onları gösteriyor, işaret ediyordu. Bak hep bizim eve şey geldi, ha misafir geldi. Zaten helak olayı da ondan sonra başlıyor. Nuh aleyhisselam telaşe düşüyor. Onlara diyor ki ya benim kızlarım var, onlardan evleniniz. Livata yaptıkları için, erkekle erkek münasebetinde bulundukları için homoseksüel olarak da bunun üzerine telaşa düşünce Lut Aleyhisselam, o melek, insan suretinde gelen melekler telaş etme diyor. Biz Allah'ın gönderdiği elçileriz, melekleriz. Sana inananları bu gece al, dışarıya çık, biz kavmi helak edeceğiz. Ve o kavmi aynen dediği surette Cenab-ı Hak helak etmiş oluyor. İzhan ne bihille ile bir ikad-i ne yapardı? Kendi kocasının evine o misafirler geldiği zaman o da ateş yeterdi. Öyle haberleri. Nuh'un evinden Nuh'un karısı Ateş yakıyor demek ki misafir gelmiş. Nuh'un evine misafir gelmiş, hemen gelir baskın yaparlardı. Ve ne haremi bittedi Ateş yakardı, gece de duman yapardı. Gece duman ile haber veriyordu e, gündüz gündüz duman ile haber veriyordu. Güzel gece de şey. ateş yapmak suretiyle o Lut'un kavmine kavmine bu şekilde haber vermek suretiyle kocalarına. İhanet ettiler. Fakat Yüniya, yani ey luhbelut, anhumam in Allah. Onlara hiçbir fayda vermedi, alı koymadı, engellemedi. In Allah min azabı şeyan. Hiçbir şey Allah'ın azabından onları engellemedi, onlara bir fayda sağlamadı. Vaqile luhma. O ikisine denilir. Utlama, utulan nara ma attaqin. Min kufare kamiluh ve kamilut. Muh kavminin kafirleri, Lut kavminin kafirleriyle beraber hadi siz de cehenneme giriniz diye onlara denilir. Birinci temsil bu idi. İkinci temsil, Ey Habibim! وَقَرَبَ اللّٰهُ مَثَلَا لِلَّذ۪ينَ اٰمَرُونَ اِمْرَا اَتَنُّ الْفِرْعَوُونَ Ey Habibim! On, iman edenlere Firavun'un hanımını temsil getir. Örnek ver. Ki amen etti Musa. O Firavun'un hanımı Musa'ya iman etmişti. Efendimiz dört tane peygamber özelliğinde olan kadınlar haber veriyor. Birisi Firavun'un hanımı, Firavun'un hanımı, Asiye, Asiye. Asiye. Firavun'un hanımı Asiye, diğeri Hazreti İsa'nın annesi Meryem, diğeri Hazreti Fatıma ve Hazreti Hatice olmak suretiyle peygamber olacak sıfatta olan bu dört kişiyi ifade etmiş oluyor mesma Asiye onun ismi de Asiye idi fa Firavun. Firavun'a ne yaptı azab etti bir el de ha iki elini bağlamak suretiyle kasıklara varicileyne ellerini ve ayaklarını kasıklara bağlamak suretiyle ona ne yaptı azab etti o erk a ala sadriha rihan azime rihan azime ve onu gör <gülüyor> bir kaya ha, onun gö göğsü üzerine de onun göğsü üzerine de büyük bir kayayı koymuş oldu. O böyle bir onunla da kalmadı. Onu güneşe doğru yönlendirdi. Bir yandan güneş aksın. Aynen bilene Habeşi Hazretlerine yapılanın benzeri benzeri. izâ feferreka anha men hukila lehâ zannenet elle meleke. Şu işe bak ya. Her ne vakit o asiyenin başında, ona azap etmekle görevli olan kimse ayrıldığı zaman, başından ayrıldığı zaman hemen melekler ne yapıyordu onu? Gayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ticaret esnasında Gönlendir. ne yapıyordu? Meleklerin gölge yaptığı gibi onu da asiyeyi de melekler gölgeler diriyordu. Acı çekmesin, güneş onu rahatsız etmesin. Şimdi düşünün çöl ortamı, Mısır ortamı yumurtayı bile Saniyesinde fokur fokur kaynatacak dehşetle ve korkunuşu içerisinde. İz İz baktaki kaleti halet tazibi o asiye kendisine yazı yapılan bu eziyet iken dedi. Ne dedi? Rabbi ey Rabbim. Rabbi ey benim Rabbim. İbnili benim için bina et. İndike nezdinde beytel cenneti. Cennette benim için bir beyt Nezdinde bir dey bir ev inşa et. Bu duas üzerine fukushu felha birden gözünün önündeki perde açıldı, ha ve cennetteki o evini, o yerini gördü. Hâfesehüle aleyha etazib azap azaptta ona hiçbir şey ağırlık vermedi, o azabı da hafiflemiş oldu çünkü cennetteki yerini gördü. Beni beni koru. ameli, Firavun'dan ve onun yaptığı bu asa işinden, tazitten ve taziliği azabından da ya Rabbi bana nejat ver, beni koru, kurtar. Daha ve zalim olan kavimden ve Firavun'dan, Firavundan ve onun tazirinden, amelinden ya Rabbi beni koru dedi. Her yani eli dini, onun dini din dininde olanlardan, onların yaptığı zulümden, bunun üzerinden oldu. Fakat Allah Ruhu, Allah onun ruhunu kabz etti. He, demek ki bunları onlara temsil getir, mesel ver, darbu mesel ve meryem'e ve uskur gene meryem'i de hatırlma ki atun ala ibraati fir'aul oraya atfederek yani onları temsil getirdiğin gibi. Asiye'yi temsil getirdiğin gibi aynı zamanda vezkur Meryem'e. Meryem'i de hatırla. Onu da temsil getir. اَبْنَتَا اِمْرَانَ اَلَّتِ اَحْسَنَتْ فَرْجِهَا Ha. İmran'ın kızı Meryem. Meryem ile ilgili uzunca konuşan bir aslında ama özetle şunu ifade edeyim. Babası İmran annesi Hanne. Adakta bulunuyorlar. Ya Rabbi bize bir erkek evladı verirsen bunu Kudüs'ün hizmetine adayacağız. Çünkü Kudüs'te Kadınlar hizmet etmiyor, onlar adam diyor, erkek olması lazım. Allah da bunlara daha hayırlı, dualarından daha hayırlı olaraktan da Hazreti Meryem gibi bir kızı veriyorlar. Zekeriya Peygamber de akrabaları olduğu için onun tavassutuyla Hazreti Meryem hizmet ediyor. Kudüs'te Mescid-i Aksa'da hizmet ediyor. Ve Allah onların dualarını daha güzel bir surette kabul ettiğinin örneği ney? Ve Cenab-ı Hak babasız olaraktan Hz. İsa'yı, Hz. Meryem'den dünyaya getirmiş oluyor. Ve en iffetli bir kadın, burada da zaten Kur'an onun o özelliğine işaret ediyor. اَحْسَلَتْ <gülüyor> فَرْجَهْفَزَتْهَا Kendi fercini yani hayasını, namusunu koru, koruyan o Meryem'i temsil getir. فَلَفَخْنَا فِيهِ مِنْ Biz onu ruhumuzdan üfledik. yani Cibril. Yani Cibril, Cibril'in bir adı da ruhtur. Yani hani genel trafo, trafoları düşünün. Bütün elektrikler ne yapar? Ana trafodan yayılır. Şimdi Cebrail'de bir derece kainattaki adeta ana trafo gibi. Yani bir enerji var, bir güç var. He, Cibril, he. Cibril Hayısl ila O Cibril Aleyhisselam ne yaptı? Hazreti Meryeme üfledi. Burada bir temsil ile diyor ki elbisesinin diyor yakasında elbisesinin yakasında fi elbisesinin yakasından yakasında, Allah'ın emriyle o üfürmeyi yaptı, tercinden girip ve böylece İsa'ya hamile kaldı diye öyle bir tefsir ile bunu ifade ediyor hamile kalışını. Yoksa normal ruh gerekmen üflemiş olması, yani ona üflemiş olması için ama hamile kalma olayı terc ile olduğu içindir ki o manadan dolayı böyle bir izah getirmiş oluyor. Ha, ve sadakat ve sadakat bir kelime şeraiha. E, Rabbinin de kelimelerini, emir ve yasaklarını, hükümlerini o kütübihi el-menzileti bilmiş olan kitaplarına ne yaptı? Tasdik etmiş oldu. O, o Meryem ve kâret minel-kâretin, kâretinlerden, âbitlerden, minel kâvîn itaat edicilerdendir o Meryem. Yani demek ki burada asiye olsun, Meryem olsun, bunların vaziyetini göz önünde bulundur diyerek onların farklı hususikletlerine, özellikle Meryem'in, buradaki iffetine, namusuna, Asiyenin de sabrına karşı cenaba o kadınların farklı olan hususiyetlerini ifade etmiş oluyor.